sehiv sevdesi yapar. Çünkü bu durumda vacipler yerlerinden ayrılmış olur. Mughire İbni Şube radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ikinci rekatta oturmadan yanılarak, üçüncü rekata kalkmış, sahabe-i kiram, ''Subhanallah'' demişler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oturmaya dönmemiş. Tekrar ''Subhanallah'' demişler, yine dönmemiş,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 Orada tehiyat okusa vacibi tehir etmiş olur. Fatiha'dan önce ise dua mahallidir. Orada tehiyat okumasıyla mahallin hilafına çıkmış olmaz. 13. Birinci oturuşta teşehüdü tekrar etse sehif secdesi gerekir. Birinci oturuşta teşehüd üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat okumayı ziyade etse sehif secdesi gerekir. Bu ziyadenin miktarı hususunda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 İmamın sehv secdesini gerektiren bir şey yapmasıyla hem imam hem de imama tabi olanlara sehv secdesi gerekir. İmama uyanlara sehv secdesinin vacip olması imamın sehvi, sehv secdesini gerektiren yanılması cemaatin ona uymaları vaktinde olması şartına bağlı değildir. Hatta bir kimse imamın sehvetmesinden sonra ona uyacak olsa